Hayırlı yayınlar. Geçenlerde Mina'da ve Kabe'de vefat eden hacılar şehit sayılırlar mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi ölüm hadisesi kimsenin inkar edemeyeceği bir hadise, evet. bir gerçeklik. Yani herkes vefat edecek. Ölümü takdir eden Cenab-ı Hak. Vellahu yuhyi ve yumit uyguluyor. Yani... Evet. Öldürecek olan, diriltecek olan Cenab-ı Hak'tır. Şöyle bir sual gelebilir. Belki ileride sorularımız arasında ona da temas edeceğiz. Bu kardeşlerimiz hacca gitmemiş olsalardı, hı hı. acaba ölmeyecekler mi diye bir sual e, aklımıza gelebilir. Bizim genel bilgimiz, e, Cenab-ı Hakk'ın beyanı üzere takdir olunan ömürün uzaması söz konusu değil. Bize evet. -e -ce ecel لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ buyurulmuş. Yani e, ölüm takdir edildiği anda e, biraz geri gitmesi, öne alınması söz konusu olmaz. Peki bu şu anlama gelmez. Yani siz tedbir almayın, e, gereken şeyleri yerine getirmeyin. Nasıl olsa insanlar ölecekse ölürler gibi bir anlayış söz konusu olmamalı. Biz o kardeşlerimizin orada öleceklerini bilmiyor idik. Ancak hadise cereyan etti, tahakkuk etti. Anladık ki bu kardeşlerimizin ömürleri o kadarmış. Ve tabii mukaddes bir beldede vefat etmek de güzel bir evet. hadise. Niyetleri halis. Hacca gitmişler. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir hükmü icra etmek üzere oradalar. Dolayısıyla niyetler de güzel ama vefatları gerçekleşti. Tabii hadise üzücü İslam alemi açısından mesela başkalarına bu olayı nasıl anlatırız bu da ayrı bir meseledir. Yani böyle bir hadise çok fazla izah edebileceğimiz bir olay değil ama maalesef ölüm hadisesi cereyan ediyor. Şimdi bu tür izdihamlarda vefat eden insanların durumu ne olacak konusunda biz genel bilgi olarak şunu söyleriz. Hı -hı. Bir kişi Allah yolunda cihat ediyor ve öldürülüyorsa bu otomatikman dünya ve ahiret itibariyle şehittir. Evet. Bu mesela kefen ne sarılmaz yıkanmaz bunlar üzerindeki elbiseyle defnedilirler Uhud'da şehit olanlar Bedir'de şehit olan vesaire diğer savaşlarda şehit olan sahabe-i kirama böyle bir uygulama yapılmış. Şimdi mesela dini, mukaddes değerleri, malı, canı uğruna hizmet edip bu yolda öldürülenler yahut bir Müslüman kardeşini savunmak için e, öldürülenler de aynı hükme tabidir e, o anda vefat ettikleri takdirde. Yalnız e, dünya ve ahiret şehidi ile ahiret şehidi diye bir e, kavram var. Bunlar arasında ne fark var? Aslında uygulama açısından fark var. Şöyledir, mesela cihad ederken şehit olan bir kişi yıkanmıyor üzerindeki elbiselerle, hı hı. kanlı elbisesiyle defnediliyor. Bu ayrı bir özelliktir. Ancak mesela cihad esnasında yaralanmış ama o esnada vefat etmemiş. Günler sonra veyahut yemiş içmiş bu tür kardeşlerimiz yine şehit. Lakin arada bir dünyevi menfaatlenme olduğu için bunlar yıkanıyorlar, kefene sarılıyorlar ve o şekliyle normal bir ölüm gibi defnediliyorlar. Aralarında böyle bir fark var. Bir de mesela bir hanımefendi doğum esnasında vefat ediyor. Yahut suda boğulmalar, depremde ölümler bunlar da aynı şekliyle şehitlik olarak değerlendirilmiş. Hadis-i şeriflerde bunlara bakıyoruz. Bunlar hangi hükmet abi? Ahiret şehidi vasfını alıyorlar. Yani bu kardeşlerimiz yine Cenab-ı Hak tarafından ikram kendilerine yapılacak. Ancak biz bunları ne yapacağız? Kefenleyeceğiz, yıkanacak, cenaze namazları kılınacak ve defnedilecekler. Özetle şunu diyoruz. Böyle izdiham sebebiyle mesela Mina'da vefat eden kardeşlerimiz şehit hükmündedir. Yani Cenab-ı Hak bunlara ikram edecektir inşallah. Fakat bunların dünya ve ahiret şehitlerinden farkı yıkanacaklar, cenaze namazları kılınacak, kefeni sarılacaklar. Cenab-ı Hak inşallah bunlara güzel bir ikramda i̇nşallah. bulunacak.